rızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün Abdullah bin Mesud radiyallahu anh Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mes'ud bin Gafil bin Habib el-Huseli Fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Abdullah bin Mes'ud radiyallahu anh, çocukluk yıllarında Ukbe bin Ebu Muayit'in sürülerine çobanlık yaparak geçimini sağladı. Annesi Ümmü Abd bin Abduvet ve kardeşi Ukbe gibi Abdullah bin Mes'ud da İlk Müslümanlardandır. Müslüman olduktan sonra azılı İslam düşmanlarından olan Ukbe bin Ebu Muayt'ın yanından ayrılarak kendisini Allah'ın dinine ve Hazreti Peygamber'in hizmetine adadı. İslam dininin yayılmaya başladığı ilk dönemlerde Mekke'de müşriklerin eziyet ve işkencelerini aldırmadan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Kabe'de aşikar bir şekilde Kur'an okuyan ilk sahabi olan Abdullah bin Mes'ud, aynı zamanda Medine'ye ilk hicret edenler arasında yer aldı. Medine'ye hicretin ardından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Zübeyir bin Avvam, Muaz bin Cebel ve Abdullah bin Mes'ud arasında muakhat yani kardeşlik bağı ihdas etmiştir. Allah Resulü zamanındaki bütün savaşlara katıldığı rivayet edilen Abdullah bin Mes'ud radiyallahu anh, Bedir'de savaştan bir önceki gece keşif kolunda görev aldı ve savaş sırasında yaralı olarak bulduğu Ebu Cehil'i öldürdü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetin firavunu diye vasıflandırdığı Ebu Cehil'in öldürülmesinden dolayı, Allah'a hamd ederek onu övmüş ve Ebu Cehil'in kılıcını ona vermiştir. Medine'de Mescid-i Nebevi'nin arka tarafında Abdullah'a annesiyle birlikte oturacakları bir ev ayrılmış, ayrıca kendilerine Rasulullah'ın evine rahatça girip çıkmaları için izin verilmiştir. Öyle ki Hz. Peygamber'le yakın münasebetlerinden dolayı o ve annesi yabancılar tarafından Hazreti Peygamber'in ailesinden zannedilirdi. Kendisini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetine adamış olan Abdullah İbni Mesud, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yere gitmek istediği zaman ayakkabılarını çevirip hazırlar, yolda önünde yürür ve uykudayken ibadet için uyandırırdı. Abdullah bin Mesud'un Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme olan bağlılığı o kadar kuvvetliydi ki, Uhud Savaşı'nda ortaya çıkan panik sırasında Peygamber Efendimiz'in yanından ayrılmayan birkaç sahabiden biriydi. Ashab-ı Güzin arasında ahlaki bakımdan Resulullah'a en çok benzeyen sahabi olarak kabul edilir, Peygamber Efendimiz'in hayat tarzını, kıyafetini, ahlak ve tavırlarını örnek almada son derece titiz davranırdı. Bir yandan Peygamber Efendimizin özel hizmetinde bulunurken diğer yandan da yeni Müslüman olanlara İslamiyet'i öğreten i̇bn Ümmü Ab güzel sesliydi ve çok güzel Kur'an okurdu. Yemin ederim ki Allah'ın kitabında nerede nazil olduğunu bilmediğim bir sure ve kimin hakkında indiğini bilmediğim bir ayet yoktur. Bununla birlikte Allah'ın kitabını benden daha iyi bilen ulaşılabilir birinin var olduğunu bilsem, hemen ayağına gider, ondan istifade ederim sözleri, bir hayatın ilme adanmışlığının ifadesinden başka bir şey olmasa gerek. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh, Irak Tefsir Mektebi'nin temelini atarak, Kur'an ilimlerine de önemli hizmetler yapmıştır. Irak Mektebi fıkıhta olduğu gibi tefsirde de reyye önem vermiş ve bu ilimleri daha sonraki nesillere aktaran birçok değerli alim yetiştirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sesi güzel olan İbni Mesud'un Kur'an okuyuşunu zevkle dinlerdi. O, sahabe arasındaki Kur'an hafızlarının önde gelenlerinden biriydi ve bizzat belirttiğine göre, 70'den fazla sureyi peygamberin kendisinden öğrenmişti. Kendisinin topladığı ve adına izafe edilen bir müsaf nushası vardır. İbni Mesud radıyallahu anh'ın talebelerine bir sureyi okuduktan sonra onu uzun uzadıya izah ettiği ve ayetlerden çıkan hükümleri onlara açıkladığı bilinmektedir. İbni Mesud radıyallahu anh Gerek ilk dönemlerde Müslümanlığı kabul edişi, gerekse Peygamber Efendimizle olan yakın münasebeti sebebiyle ondan birçok hadis dinlemiş ve rivayet etmiştir. Ondan gelen 848 kadar hadisin büyük bir kısmını bizzat Resulullah'tan rivayet etmiştir. Bunların çoğunu Ahmet bin Hanbel'in müsnedi ve Tirmizi'nin sünninde bulmak mümkündür. Ayrıca Buhari onun rivayet ettiği 85 hadise, Müslim'de 99 hadise sahihinde yer vermiştir. İlk zamanlar hadislerin yazılmasına taraftar olmayan İbn-i Mesut hadis rivayetinde son derece titizlik göstermiştir. Ebu Musa el-Eşari, İbni Abbas, İmran bin Husayn, Cabir bin Abdullah, Enes bin Malik, Allah onlardan razı olsun, onlar ve onlar gibi birçok sahabiyle Al-Kame bin Kays, Mesruh, Esved bin Yezid, Abide bin Esselmani, Amr bin Şurahbil, Haris bin Kays Allah onlardan razı olsun, onlar ve büyük tabiler kendisinden hadis rivayet etmişlerdir. Abdullah İbni Mes'ud radiyallahu anh, hadis ve Kur'an ilimleri sahasında olduğu gibi, fıkıh sahasında da önemli bir mevkiye sahiptir. Onun, sizden hüküm vermek durumunda olan kimse, önce Allah'ın kitabına baksın. Aradığı orada yoksa, Resulünün hükmüne başvursun. Bunların her ikisinde de yoksa, sarihlerin hükmettiğiyle hüküm versin. Şayet bunların hiçbirinde bir hüküm bulamıyorsa, kendi görüşüne başvursun. Bunu da beceremiyorsa hüküm vermekten vazgeçsin sözlerinden anlaşılacağı üzere Irak Fıkıh Mektebi'nin en önemli iki vasfını teşkil eden Nas'ın bulunmadığı yerde rey ve kıyasa başvurulması ilkesiyle sahih olduğu kesin olarak bilinmeyen hadislerin yerine istihadın tercih edilmesi esası temelde İbni Mesud'un düşünce tarzına dayanmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra meydana gelen ridde olaylarında, Medine'nin savunulması ve stratejik noktaların korunması maksadıyla halife Hazreti Ebubekir Bekir anh tarafından seçilenler arasında o da yer almıştır. Abdullah İbni Mesut radiyallahu anh, Hazreti Ömer radiyallahu anh tarafından Kufa Kadılığı ve Beytülmal idaresiyle görevlendirildi. Halife şehit edilince Medine'ye döndü ve bir süre orada kaldıktan sonra Halife Hazreti Osman radıyallahu an tarafından Küfedeki eski görevine iade edildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Eğer onlara danışmadan bir emir, bir yönetici tayin etseydim İbni Ümmü Abdi tayin ederdim. Sözü, O'nun yönetim kabiliyeti ve zihniyeti konusunda bizlere ipuçları vermektedir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh kısa boylu, zayıf ve esmer bir sahabiydi. Son derece mütevazı bir kişiliğe sahipti. Saçlarını uzatır, tertemiz ve güzel giyinmeyi severdi. Süründüğü güzel kokularla karanlık gecede bile tanınırdı daha çocuk sahibi olmadan Peygamber Efendimiz kendisine Ebu Abdurrahman künyesini vermiş ve oğlu olduğunda da adını Abdurrahman koymuştur. Abdurrahman, Utbe ve Ebu Übeyde adlarında üç oğlu bulunmaktadır. Kufede resmi vazifesi yanında ilmi, faaliyeti ve yetiştirdiği talebeler vasıtasıyla Kufe tefsir ve fıkıh mekteplerinin de temellerini atmış bulunan ve Eş-Rebi' bir sahabi olan Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh ortaya çıkacak fitnelerin kendisi yüzünden başlamasını arzu etmemesi nedeniyle görevine son veren Hz. Osman radıyallahu anh'ın emrine uydu ve Medine'ye döndü. Medine'de bir süre kaldıktan sonra hastalandı ve 60 yaşını geçmiş olarak vefat etti. Salatü selam alemlerin efendisi